Evet, evet, mı? deyince ha, evet Ne yiyordu? Etli ekmek yiyordu. Et o. ekmeğe bayılırım demiştir. Doğru. Şimdi ne yani. ne? <gülüyor> çok net bir örneğini gördük. Emrah Bey burada şey mi dedi? Brokolinin sırf sapını yerim. Efendim, havucun sırf yıkandıktan sonra atılan o şeyle çamurlu suyunu içeri falan demedi. Lezzetli etli ekmeğimi yerim dedi. Başka ne dedi? E şimdi zeka da ortada, vakıf da ortada, gıda da ortada. Şimdi <gülüyor> sevgiler neye dayanıyor ben merak ediyorum. Valla İngiliz uzmanlar söylemiş. Hatta çocuklara yönelik bir açıklama bu. Çocuğunuzun Hadi derslerinde... Çocuk dediysem Bak, aç, nasıl? en iyi İngiliz çocuktan daha İngiliz baran var. Sor ona ne yiyormuş, neyle besin. Çocuk zehir ya zehir. Telefondan ışkırıyordu yani o derece kalite. İngiliz uzmanlar çocuğunun düzün derslerinde başarılı olmasını ister miydiniz diye konuya girmişler İstemez ya. Bir yer. bak nasıl yerden giriyorlar. Vallahi böyle böyle e, anlatmışlar. O zaman beslenmesine dikkat etmeniz gerekiyor. Bir bir 10 ana besin. Bir. bir Somon balığı. O balık yenir. E. Somon balığı da yenmez diye. O şahane bu, somon yağlı yağ Bir kere omega A, 3 peki, içeren omega 3 içeren en net şeymiş bu balık Balık. Peki soruyorum. Somon yemeği mi tercih edersin? Bir barbun, bir levrek, bir hakiki İzmir çupurası ve deniz çupurası. Değişik ama. değişik şimdi. Somonu da değişik yapmanın yolları var. Hafif onun şeyi bir daldırıyorsun. Karadeniz Pelin, somonu da diye bir şey kendine. duydun mu? Var evet Karadeniz var. somonu var. Var. O söylediğin kalkan olmaz. Hayır Marmara'da da var, somonda var yani. Ülkemize yerli somon, somon yabancı yerli somon, somon olsa ben yerli somona elbet ama yabancı somona benim kapılarım kapalıdır lütfen. <gülüyor> Gayr Müslüim somon yemem mi diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> öyle ben bir neydi belirsiz. Haftada bir kez yiyecekmişiz zaten somon dediğim şeyi. Tamam canım. Biz Haftada yerken, bir kez biraz somon de yerken. De bir... Ondan sonra iki sığır eti. Sığır mı? Sığır etini ben nereden bulayım? Ah biz... Burger King. Sığır nereden bulacağım ya? %100 ateşta sığır eti diye satıyorlar. <gülüyor> Çocuğu aburcu burda şey yapacağız. Işte. Ondan sonra 4, yumurta. 3'ü yumurt. atladın. Bir dakika. 3 atladı nokta. Ha doğru. 3 Morina balığı. Morina. Bir saniye. Bir gün somon bir gün morina mı? Vallahi. Soruyorum. Ülkemizde morina balığı var mı? Ben bu... morina balığını hiç duymadım. Ben, ben de görsem de tanımam zaten. Vallahi. Ama bu bilen vardır. Ya vardır. Bilen Sakarya var. Caddesi'nde vardır abi. Git morina balığı diye. Senin sopalarla şey. kovalasınlar. Morina diye bir şey mi? İsme bak. IQ'yu yükseltiyormuş direkt. Direkt. Vay be. Ondan sonra yumurta. Bak bunu bulabiliriz. Tamam. Herkesin bulabileceği bir şey. Kokuyor. Hafızayı güçlendiriyormuş. 5. Sınav için dersleri tekrar ederken bir avuç leblebi. <gülüyor> bir avuç dur. Bir avuç ne olabilir? Sınav için. Ama yani bu kuru üzüm, bir avuç. Bir avuç. Hayır. Çok çok geleneksel çok Beyaz leblebi. Hayır. Yemiş. Kabuklu bir şey. Antep fıstığı. Ceviz. Ay çekirde olacaktı doğru cevap. Ondan sonra her kadın, tarafımızdan fışkırsın böyle yağlı yağlı. Diğerleri batırsın. Çocuk sınav stresiyle çit çit çit oradan kültü ablasın. Bir de onda çalışamazsın ki marsın. onu yapmaktan böyle onu bilmeden. Bir, bir avuç zaten. Oğlum o bir avuç diye kalmaz. Orada bir kesen. Onu Dişleri yamılır çocuğun hafazan Allah. Kasların gevşemesini sağlıyormuş ay çekirde. Çocuk öyle ne yapacaksın abi? O çocuk zaten beceremez onu. Kabukları Hakikaten. ağzına batar. Seni orada başında oturup çitlemen lazım. İşlerini halledip vermen lazım. Ölüyesi şey bulanır var ya. ya o hiç bulanmaz. Ben sana söyleyeyim mi? Bir koca avuç yapayım ben sana. Ben çitleyeceğim. Evet. Ama hiç böyle tükmüğü falan değmeyecek ona. Tamam. Dudakların <gülüyor> değecek mi faal? Hayır, dudakların da değmeyecek ve çok yani son derece hijyenik bir ortamda sana bir avuç çıkaracağım. O bir avuçsa iki şeyde ağzına atıp çiğneyip yiyeceksin tamam mı? Tamam 50 milyon varsan. <gülüyor> Firen şimdi e, sırtı terledikten sonra Tülben koymuştu ya bir şeyini daha öğrendim. Çitlenmiş çekirdeği iki avuçta yemek. İki avuçta bilmiyorum o kadar da bir avuç çok iyi de... çitleyip çitleyip ayırmıyor musunuz? Tabii Teşekkür. öyle. Kaç kere en zevklisi o. En zevklisi. Sonra böyle oradan mesela şöyle az az alıp yemek güzel ama hepsini bu avuçunu ağzına atarsan var ya. Yani yarım haram. avurt. Yarım avurt. avurt büyük. büyüklüğünde çitlenmiş çekirdeği ince. Doğru. 6 yulaf Al, yulaf. Hmm. O çok yulaf güzel. Çocuklarımızı yarış atı gibi yetiştirmeyelim diyoruz. Sonra yulaf ve arpa ile mi besliyoruz. Valla acayip enerji veriyormuş yulaf İngiliz uzmanlara göre. Hangi besinlerde yulaf var? Biraz açıklar mısın? Okay, yulaf lapis okay. var benim bildiğim. Yulaf olan besinleri söyleyeyim sana. Yulaf. Teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> İçinde yulaf var. <gülüyor> ya yulaf bir anlamını kaybetti benim kafamda şimdi. O kadar çok yulaf <gülüyor> dedik ki ben yulaf yulafla ne olduğunu da bilmiyorum. Yulaf ya. neye benzi? Bu, bu idaydı bana. Bak bu idaydı hepsini bilirim. Mesela pirinç bunlar hep bildiğim şeyler. Veyahut da o ne bulgır. Onların hepsini biliriz. Yulaf şey diyor. abi ya hayvanın galiba yediği bir kısım var ya. Yemediği kısım bence. Yemediği kısma yulaf denir. Niye canım at yulafla besleniyor benim bildiğim. Hayvan dediğim benim genelde bir ahır düşünüp orada içindeki... Ben galiba var. biliyorum böyle yulaf. Tamam, onları dokunur. Ay çekirdeği gibi oluyor da. Ay çekirdeğin bir ucu sivridir ya. Bunun öbür ucu da sivri olursa onu yulaf deniyor. Şekil. De Arpa şehri. Şekil olarak açıkladın hayır ya. Ne biçim açıkladın ya. <gülüyor> ya bazı şekil. O da sert bir şey diye ben tahmin ettim. Çok sert evet. O yüzden yapılan <gülüyor> sert olduğu için. Biz biraz sınırlı mı besleniyoruz acaba ya? Adamların yulaf yemenin. Listesinde yedi numarada. Yaban mersini. Yaban mersini değil mi Ne ya? abi bu? Yaban mersini nasıl bulacağız saf olarak? Yaban mersini... Dur bakayım yaban mersini ben sana getireyim. Bir, bir buçuk kilo getireyim. Neyden ya, bu canım olacağım ben sen merak et. Vardı dedim yaban mercisi. Çiçek mi simi? Yani yaban mercisi. Böyle sap gibi yeşil. Ama bu sefer ay hani nasıl ay çekirdeğinin bir ucu uzunsa, yaban çekirdeğin dört bir yanı uzun. Onun üstünde bir sürü ay çekirdeği gibi olduğunu düşün saplanmış. Çilekle birlikte yiyince. Avu ya onun yerine. Ha tamam. Şey ye. Dut ye. Tut ye evet tamam evet, simi geçiyor. Çilekle birlikte avuzayı güçlendiriyormuş ve ha, öğrenme fıza. kapasitesini arttırıyormuş. Sen hafızaya bir hafıza diyorsun. Teşekkür ediyorum. Barbunya. Barbunya derken plaki anlamında mı balık anlamında mı? Hayır canım barbun değil canım. Barbun ya. Evet. Besinden alınan B1 vitamini eksik olursa hafızanın normalden hafızanın normalden daha zayıf olmasına neden olur. Haftada 2-3 kez yersen barbunyayı hafızan bir normal ediyorsun. Şu saydığım besinlerden şu ana kadar bana tanıdık gelen bir tek barbunya. Bir de itirazlarıma rağmen somun balığını hayatıma Yumurta da Yumurta, evet. sığır eti, ay çekirdeği bunları bilmiyor musun? Sığır eti yok ülkemizde. Oktay genelde koyuyor. Dokuz evi. bezelye. Bezelye. Er ergenlik döneminde özellikle e, bezelye insanı sakinleştiriyormuş. Çünkü ergenlik döneminde bir yaşanan ne var? Sakinlik, coşku var. var. Doğru. O, o, coşkuyu bezelyeyle alır. Bezelyeyle bezelye mi? Evet be B1 ve B3 Hastada... B1 Bu B3 dediğimiz şey gibi bir şey mi? Şap gibi bir şey mi? Nasıl bir şey o coşku? Sakinleştiriyor. Sakinleştiriyor İşte bu saldırganlık falan da oluyor ya. E bir yaştan sonra anne. B1 yiyen de o zaman kendini kendi kuyusunu kazıyor herhalde. On, o zaman yememek lazım. Belli bir yaşın Düşün sen geldin 60 yaşına. Bazı fonksiyonlar sallanmaya başladı. Ve bir taraftan hafıza bir taraftan başka şey. Orada ne kadar zor bir kararla karşı karşıyasın. Hafızayı yemeyim. mı güçlendireceğim bezelye yiyip yoksa coşkuyumu azaltacağım. Çünkü... Zaten Ayda yılda bir coşar gibi oluyorsun. Şimdi adam o haklı. Yememek o lazım. O ufacık coşkuyla bezelyeyle şey mi yapacaksın? Hafızayı be? şey yapmadığı yapacağım. için... Adam ne yapıyor? Pipetten bezelye ezmesi yiyor. Böyle çekiyor. Kırk diye. Şimdi onu yediği zaman tam bir bilinç yerine oturdu. Tam şey olacak derken... O çünkü belli bir doygunluğa ulaşınca vücut... Coşkuyu ha, aldı. Oradan aldı. Böyle üst üste biniyor. O coşkuyla o bilinç bindiği anda... Adam bitti adamı al ıskartaya çıkar ya çık. adam per bir de beyni de açıldığı için Direkt düşünecek ben en son ne zaman <gülüyor> ben bitmişim be diye bunları da kara morali da bozacak. Sonra sonra de bozulacak o zaman sonra diline vuruyor işte görüyoruz sokaklarda ne de bir de beselliği için yeşil yeşil iğrenç yani o da bir tiksinti yaradı ve on numaradaki ve besi... on numara. su Bol bol çocuğa suyu bol, bol su, Günde 6-8 bardak su içime. Çünkü beynin ideal çalışması için. Mesela Hadi. arabalarda ne gerekir? Su. su. <gülüyor> arabalarda yağ. Yağ, gerekir. yağ gerekir. İşte insanın çalışması için de beynin. Onun için su gerekir. Hocam Buyur, soru soru. Mineral water or spring water? Sparkling water olabilir. Thank you. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Yani biz burada Laylay'dayız, Loyloy'dayız ama astronotlar nerede? Uzayın karında. hayır, yürüyüşte astronotlar. Uy'de, Uy dediğimiz uluslararası uzay istasyonunda. E, ikinci modülü yerleştirmek üzere bir süre önce kendilerini uzaya göndermiştik. Ve dün çok güzel bir yürüyüş yaptılar. E, o şeyde ne derler uzay boşluğunda. Bundan önce de 2003'te yürümüşler. Ya Bunların o, yaptığı yürüyüş niye bu kadar şey oluyor ya? Havalı oluyor. Tatile gidiyorlar adamlar. Yürüyüşe çıkıyorlar Çünkü gibi. Çünkü havada yürüyorlar. yürüyorlar. Çok imkansız bir şey yani. Mesela bizde su üstünde, denizin üstünde yürüyen adam nasıl bizde makbulse orada da <gülüyor> <gülüyor> Orada da uzay boşluğunda yürüdüğü zaman bir coşku ee, oluyor herkes. Şey Anladım Fahir, <gülüyor> tamam. Yani derken böyle herkes oraya şeyle bakıyor ee, ve Mars'a seyahatler açısından da önem taşıyormuş bu uzay yürüyüşü. Bunu anlamadım yani Mars'a. Yürüyerek mi gideceğiz? Bu ya bu saçma bence. Hayır uzayda yürü... ben ya. Hayır burada şu belli oluyor. Uzayda rahat yürüyen adam Mars'ta. Hayır hayır yürü. Abi 11 gün boyunca yürüyecekmiş adamlar ya. 11 gün daha yürüyecekler. O Likye yolunda yürüyecekler. Likye yolu derken? Öyle yani var ya şimdi. <gülüyor> ha şu şeylerin. Likye yolu eski Likye yolu. Bir ayda olan... yürüyeceksiniz diyorlar onu ya. O i̇şte onu astronot 11 günde yürüyor. Tabii Ama yani. uzaydan yürüdüğümde 2 adımda bitiyor zaten Likye yolu. Tabii canım aldım yani verdim. O, kuş bakışı yürüyor. Tabii onun üstünü hallediyormuş. 11 gün daha yürüyüşlerini yapacaklar her gün. Ve böylece. E, planlanan... Kaç kişi bunlar Fahir? Bunlar galiba 3-4 kişi ya. Çünkü tek başına yürümek de çok Sıkıcı. sıkıcı. Çevrede de bir şey yok. Hı. En az 2 kişi olması lazım. Bunlar anladığım kadarıyla birbirleriyle sohbet imkanları da var herhalde. Telsiz yani. gibi bir şey Telsiz gibi bir şeyle. Veya birbirinin el kol hareketi şakalar falan yapıyorlar. Ya birbirlerini sevmiyorsa bu adamlar ne yani. kadar kabus ya. Çok çirkin Birbirlerini ya. sevmeyen 3 adam oldumuş. Öyle Oktay... mavi tura çıktılar. Burnunuzdan geldi dediler. Sürtülmüştü yani. mü burunları. Zaten bu uzay yolculukları için can can dedikleri. İzmirliler bilirler cancan. Cancan can dedi can can kankan şey mı? Kanka can kuş dedi kahraman. <gülüyor> ha, can var. kuş diye. Kullanılmamaya çalışılıyor. İşte İzmirlilerin eskiden cancan can dedikleri. Mesela nasıl arkadaş? çok cancan. Ya da Hala, eskiden diyor ya. Ya bizim orada bütün İzmirliler oturuldu, otururdu. İzmir'den sürülmüşler mi artık ne olduysa. <gülüyor> bir dönem böyle bir şey olmuştu. Can can'cıları sürdüler. Can kuşçular geldi çünkü. Öyle bir dönem. İyi onların torunlarıydı onlar. <gülüyor> <gülüyor> Onlar bize öğretirlerdi küçükken Hep böyle Efendim bunun adı Çiğdem Buna domat denir çocuklar diye Ben ilk gözümü açtım Hep İznirlilerin arasında büyüdüm Oradan duymadır ee, Birbirlerine sıkı sıkı bağlı eş dost gönderirler böyle. Uzaya Tabii Öyle olması lazım zaten Hakikaten çekilmez oluyor Böyledir yani Kenetlenmiş birbirine Hepsi evet. aynı maaşı mı alıyor acaba Hepsi diyor Ortak havuzdan alıyorlar <gülüyor> Bence kim daha çok yürürse ona vermeleri gerekiyor Adın başı şey mi? Öyle. Tabii bence öyleyse Ki bir şey olsun bana bu uzay macerası şey gibi geliyor hani mesela denizde mesela 5 kişi bir arkadaş grubu denize gittiler deniz derken plaja mı deniz yolculuğu mu yok yok plaja denize mi? girmeye gittiler ondan sonra herkes bir denize girdi iki tanesi bir aç, hadi açılalım diye bir açılır ya evet onun gibi bir şey yani açıl açıl açıl Nereye ondan kalın? sonra da dönüyorsun ya Uzaylarda öyle işte dünyadan ne kadar açılabiliyoruz diye açılıyorlar Sonra bir de çok güzel şeyler ya. dönüyorlar yani hani. uzaya gittiğin zaman yani şimdi mesela buradan çıktın hmm. mesela İzmir'e gideceğiz evet İzmir'de denizi çeşmeye gideceğiz mesela denize gireceğiz evet şimdi gidi o varacağın yeri düşünerek bir heyecanlanırsın ya evet ha, denizi dedi. görürsün denizi falan. göreceksin Afyon'da işte duracaksın bir yemeğini yiyeceksin güzel tostunu Sucuğunu yiyeceksin falan filan şimdi bu adamlar ben uzaya uzaya gidecek adamlar <Gülüyor> Neyden dolayı heyecanlanıyor? Parajayı düşünüyorlar. Hayır. Ben sana soruyorum. Ee, Bodrum'a gittin mi? Gittim Fahir. Peki. Kuşadası. Fahir 5 tane soru hakkı veriyorum sana. Tamam 2. Tamam. Kuşadası. Gittim. 2. <gülüyor> Çeşme'ye gittin. Söylemiştin zaten. Ee, şöyle soralım. Bak tıkandı. Tıkandı 5'in sırasıyla. Gittim Fahir. 3. Evet Fahir um, bak, Fahir kaderim. süremiz daha zor İki <gülüyor> sorun kaldı Ya iki soru çok önemli yani Çok kritik <gülüyor> bir yer daha soracağım <gülüyor> Alanya'ya gittin mi? Gittim. Dört Hadi be Bir yer bak son şans Son şansımı soruyorum Sen söyle Evet <gülüyor> Ahmaz gittin mi? Emin misin bu soruyu mu? Amasya'ya gittim Gittim. Hadi ya. E ne oldu şimdi Fahri? Ne? Abi gelmek her sen ya. Gitmediğin yer yok ülke. Gitmediğin bir yer söyle bana. Çok merakta ettiğin bir yer. Bitti soru, hakkın bitti. Şimdi sen konuşacaksın. Mesela Oza'ya Mars'a gidiyorsun. Adam bugüne kadar Mars'a giden var mı? Otoböceği gönderdik oraya. Elbette onlar gitti. <gülüyor> Böcek seçiminiz çok o... takdir ediyorum. <gülüyor> Böcek derken? <gülüyor> Böyle evet. şeyi gönder. Evet. Şimdi oraya Mars'a gidecek adam. Evet. Biliyor mu Mars'ı bilmiyor. Ama onun şeyini biliyor. O oru hali içerisinde Mars'a gideceği şey, görmediği yere gitmenin verdiği heyecanla gidiyor. Aynı sistem. Sen mesela buradan diyelim ki gitmediğin bir yer. Oraya gibicesine düşün diye <gülüyor> Gibi Gibicesine diyebilir miyiz? Yani gibicesine, <ve> delicesine diyorum. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz yani. Hiç anlamadım Bir fay. saat konuştuğum şeyde gibi cesine diye tamamlamak zorunda kaldık. <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. O kahve de teşekkür Ay biz de çok teşekkür uğurluyoruz çocuklar. Sevgili içiler, birazdan haberler. Ne yani haberler ne demek? En son gelişmeler <gülüyor> <gülüyor> Günaydın mi? Good aydın good night, night. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Tersimiz sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Ve kendi aramızda rekabeti geliştirerek daha iyi imza atmak için düzenlediğimiz manşet doldurmaca yarışmamız, yarışmamız başlıyor. Sırayla taat veriyoruz. Başla. Ben başlıyorum. Ee, şöyle ben tekrar hatırlatayım sizi. Bu sakladığım kelimeyi nokta nokta diye söyleyeceğim size. Siz de orayı nokta nokta boşlukları dolduracaksınız. Teşekkür tamam. evet. ederiz. Ee, doktora koca nokta nokta. Doktora, doktora koca. koca kare ilacı. hay tek Hayır. kelime olacak Tek mi? kelime koyacaksınız. Doktora koca pani Koca panik. Doktora koca pa... Ne olabilir? Doktora koca... Bir aferin. Koca bir aferin... Oktay sen son şansını kullanmalısın. Kullan, kullanmak istiyorum. Doktora... Kocaman ne olabilir? Doktora koca. Doktora koca steteskop olabilir mi? Maalesef. Doğru. Beş hastayı aynı anda dinlemek mi? Doğru ama maalesef doktora koca daya olacaktı. Size Ay. böyle bir puan veremiyoruz. Teşekkür ederim. Ne, neymiş gördüm. o? Bizim hiç aklımıza gelmedi. Bu Vallahi yönde bir düşünmediğimiz için falan. Pozitif Kadın doğum var. uzmanı, erkek doktor bir hastasına bir muayene yapmak isteyince hastanın e, yakını olan kocası tarafından darp edilmiş kendisi. Hadi ya. <gülüyor> muayene derken e, ne muayenesi Gerekli bir muayene herhalde. Ben vereyim o zaman. Ver canım. Kedilere nokta nokta yasa. Miyavlama yasa. Hayır, miyavlama yasa değil. Çok özür değil. dilerim. Eee kediler martaydan geç şey diyecektim kedilere yani öyle bir şey yok sadece Mart'ta değilmiş genel miymiş Mart'ta yoğunlaşıyor o zaman kedilere özür dileyerek söylüyorum sevişme yasa yanlış maalesef kedilere ne yasa olabilir ne yasa kedilere e... ne, ne yapar da yasak konur kedilere suç işlerse yasak konur mesela sokak <gülüyor> sokak <çıkma. gülüyor> ne yasa olabilir ne yasa olabilir Kedilere. çiftleşme çiftleşmeyi faiz sevişme olarak evet, söyleyeyim ama o kadar farklı kadar bir şey okuyordu sevişmeyle çiftleşme farklı bir şey olarak değerlendirilebilir One. Van mı? Kedileri de çok... Çünkü bu yönde açıklamaları... Kedi var. yasağı... Ne yasa Ziyaret yasa olacaktı. Van'daki 100. yıl üniversitesinde 110 Van kedisine kış öncesi yapılacak. Aşı nedeniyle maalesef kimse ziyaret edilmiyor. Kimse boşu boşuna Van'a gitmesin. Buradan duyuruyorum. Kedileri tamam, görüyoruz Buyurun. Beyazda da nokta nokta çıktı. Beyazlara nokta nokta mı çıktı? Beyazda Beyaz, da... Var ya... Bizim... Beyazda öz Türk bizim... Senin Aha. beyazda da çıban çıktı olabilir mi? Hayır, ben de basur diyecektim tam ha. Ee... Hastalıkla ilgili bir şey olduğunu garantisini veriyorum. Beyazda bir şey çıkmış. Evet. Beyazda... Kıl dönmesi. Hayır. Beyazda. Beyazda Beyazda beyaz. da, da mı diyor? Bu? Beyazda da. Beyaz. O zaman birinde daha var. Birinde daha birinde varsa daha bir demek şey ki beyazda da var. Okan ben... de varmış. Okan Bayülgen mi? Hı hı. Başka kimlerde varmış? Herkes de var o zaman. Şöyle bir bakayım mı? Kimlerde tamam. bakayım kimlerde oldu. Tamam. Müslüm seste de, de çıkmış. Orhan Gencebay da da çıkmış. Selami Şahin, Sait Tayfur. Hepsi erkek faire dikkat et bak. Erol Büyükburç bu haberin yanlış kısmı. Tamam Erol ben Evgen, buldum, buldum. yanlış buldum, buldum. Uğur Dündar. He, Erol Büyükburç Ergin... çıkmış. Hayır. Beyazda da prostat çıkmış. Hayır. Şey Erol dedi. Beyazda da Şey ya saçları yok ki şimdi. Ha. Biraz sert girdim ben ama Erol Büyükuş'ta Erol Evgil'den aldığı bir göre saçta ne çıkmış olabilir? Saç... Bit çıkmış. Beyazda da bit çıkmış. Maalesef beyaz çıkmış. Saçlarında aklar çıkmış. <gülüyor> Şükür ediyorum. O zaman soruyorum. Hazır mısınız? Evet. Ee, nokta nokta oyununa 100 yıl hapis. Ne oyunu olabilir? Karamanın koyununa. Maalesef. Aşk Har oyunu olabilir mi Fahir? Bravo. Nasıl? Aşkın. Ciddi <gülüyor> mi? Sen ne dedin? Arap oyunu mu olacaktı? Ben hemen bir tane soru sorayım. Soru abicim. Kola nokta nokta içeceğidir. ABD tazminat ödemeli. Ne içeceği olabilir? Ne içeceği olabilir? Ne içeceği? Arap içeceği olabilir. Arap içeceği doğru. Gaddafi'nin açıklaması. Gaddafi'nin herhalde... Kaddafin herhalde diye bir sessizlik oldu. <gülüyor> <gülüyor> herhalde delirdiğiniz resmedin. Peki veriyorum. Piranalara nokta nokta. Piranalara son. Nanaylara çift bilet. Evet piranalara ne olabilir? Piran alara, ne yapabiliriz piranalara? Piran Toplu düğün olabilir mi? Çok güzel Oktay güzel gidiyor. Evet yaklaştı. <gülüyor> Toplu ne yapılabilir piranalara? Piranalara çifte bayram. Çok güzel bak onu evlilik dedi ama. Evet Oktay. Ee, piranalara, piranalara ne yapılır? Ne yapılır piranalara? Bir daha okur musun cümleyi Fey? Piranalara nokta nokta. E ee, bu kadar mı? Evet. Allah. Allah. Piranalara Piranalara ne yapıyoruz? Manay kentte dubleks. Ne yapıyoruz? Bu ne? Otostop. Otostop. Piranalara Otostop. Ot. Şu. <gülüyor> <gülüyor> ne ne Fey? Piranalara otopsi olacaktı. <gülüyor> Ben bir <gülüyor> tane söylüyorum Beşiktaş evet, evet, Teknik Direktörünü tanıyorsunuz hepiniz Tigana <gülüyor> evet. Şakak, şak. Tigana Onunla ilgili Tigana nokta nokta nokta çekti Havay... Sıfır çekti <gülüyor> Koparmada sıfır çekti Ne? Hareket Hayır. çekti Sıfır çektiyse ise sıfır çekti olmadı Yükseltelim mi rakamları yavaş Sıfırdan yüksek 5 çekti Hayır bir, On beş bir, Birimi var ama birimi yani mesela 5 neyi çekmiş olacak? Şınavı mı çekti? <gülüyor> Hayır. Bir şey çekiyor. Ne çekiyor Tigana olabilir? bir şey çekti. 30 Bu, Vücudumuzda da aynı zamanda herkeste olan da bir uzuv. Herkesle mi? Herkesle. Yani çok çok istisnalar var. Ama uzuv olarak kullanılıyor. İstisna dediğin cinsiyet durumu mu? Hayır canım değil. Ee, Tigan'a şey belini çektirdi Be bel çekti. kupa çektirdi hayır hayır güzel tahminler güzel tahminler hoş hoş açılımları iyi ama maalesef doğru cevap değil ne rest Res çek rest çek maalesef değil Ege uzun değil. <gülüyor> değil bir uzun kulak çekti olacaktı doğru cevap futbolcuların <gülüyor> kulağını çekti. ben soruyorum buyurun nokta nokta silkelemeye 18 yıl hapis istendi halı maalesef e, sofra bezi? Hayır. E... E, masa örtüsü? Hayır. 18 yıl hapis ağır zaten. Hayır, hmm, 18 yıl hapis. ne Adam silkeleme olabilir mi? Yaklaşıyorsun. Adam silkelemeyiz. Ne silkeleyebiliriz? Sigara külü silkeleyebilir miyiz? O silkmek. Silkmek <gülüyor> maalesef. Kireç silkelemeye, borsa manipülasyonları ile ilgili bir haberde geçtiğimiz zamanlarda bir operasyon vardı hatırlarsanız şimdi başka bay O zaman e, sö söylüyorum e, nokta nokta evden eve Ne ne <gülüyor> nokta nokta evden eve. Nakliyat diyeceğim ama <gülüyor> evden eve nokta nokta olması lazım bu. Doğru. Abidin Paşa <gülüyor> evden eve şeylere gelmişim Tam o esnada başka da bir şey yoktu önümde. Soruyorum. Evet. Oğlu kazansın diye atları nokta nokta. Atları da vur... Oğlu kazansın diye atları... Bu iddia gibi bir şey olabilir. Düşünüm. Atları geri verdi olabilir mi? Maalesef. At koşar bat kazanır. Hayır. Atları... Hayır. Yani bu yapılan şeyden sonra atlar böyle... Ha. Böyle biraz şey oluyorlar e, Kendilerinden geçiyorlar Rehavete şey. mi giriyorlar? Rehavet isimdeler Bazıları da uyuyor hmm. O zaman koştu Atları koşmak mı? Atları evet. koştu hani şey at, Atları bindi denir ona At bindi ha, Atları koştu denir Mesela At arabasına koşulur yani at, öyle bir şey mi? Atlar mest oluyorlarmış öyle düşünün şey Ne yapılabilir atlara Kaşağı. ki mest olabilir? Bir daha cümleyi alabilir miyim? Oğlu kazansın diye atları nokta nokta Atları sevdi Bunun Yık filmi de vardı Yıkadı Atlara fısıldadı Atlara atları fısıldadı doğru Başka bir film, filmi vardı İtalyan bir filmi vardı He, Atlara Atlara Atlara Tamam buldum ben Atlara gem vurdu Atları Atları mı? Ney atları? Ne yapabiliriz atları? Atları uyuşturdu. Aa. Ay çok güzelmiş. Ben soruyorum, hazır mısınız? Sor. Nokta nokta şovlar, renkli geçeler, ucuz alışveriş. İşte Berlin. Nokta nokta şovlar. Hadi bakalım. Renkli şovlar. Hayır. Kapatıyorum burayı. Şovlar. Nasıl şovlar olabilir? Eğlenceli Berlinde. şov olabilir. Abi. Eğlenceli. Ne olabilir? Hayır. Sıkıti şov mu? Biraz daha geniş düşün yani. Ve geniş bak. Alt gözlükleriyle bakma. Geniş bakayım. Tamam Fey. Evet. Şovlar. Ee, şovlar, çılgın şovlar yaklaştık. Geniş. Çılgın, çılgın <gülüyor> şov. <Genişli. gülüyor> Bakıyoruz. Travesti şovlar, renkli geceler, ucuz alışveriş. İşte Berlin diyor Şenay Düdek <gülüyor> bu haftaki yazısında. Çok teşekkür ederiz Fey. Diyorsunuz. Ben verin bir tane. Tamam. Boşanırken de mutlak nokta nokta. Boşanma'da boşanırken boşanırken de mahkeme sürecinde mi yoksa boşanma kararını alırken de. boşanma kararını alırken yani işte bir evlilik var onun sonunda Hocam tekrar edemezsiniz. Boşanırken de boşanırken burası çok önemli. ile boşanırken de mutlak nokta nokta. Boşanırken de mutlak ne olabilir ne olabilir boşanan çiftlerin ne yapması öneriliyor Yani boşanan çiftler bunu hiç yapmıyor ki Boşanıyor. öneriliyor Boşanırken muhakkak Boşanırken konuşacağız, Konuşacağız Hayır Ortada bir Öpüşeceğiz Hayır Koklaşacağız Hayır Boşanırken de mutlak bir emir cümlesi Mutlak gel Anlaşın demiş uzmanlar boşanırken de mutlak anlaşın demiş hayır. Soruyorum Sor canım İkinci nokta nokta daha şiddetli olur. İkinci ikincisi daha şiddetli mi? Aha. Demek ki birincisi bir belli bir şiddeti var, İkincisi daha şiddet daha olur. şiddetli. İkinci nokta nokta daha şiddetli olur. İkinci nokta nokta ikinci, i̇kinci maç. maç. Maalesef. İkinci Hayat. ne olabilir ki bir insan iki kere ne yapabilir ki? İki kere Fakat çok şey yapar. Haberin içinde küçük başlıklar var. Onlardan bir tane daha vereyim bu biraz aklınızda bir şeyler uyandı. Tamam. Önceki hatırlatmaydı. O Demek ki önceden bir hatırlatıyor. İkincisinde coşku olup akıyor. Hı -hı. Allah Allah. İkinci, i̇kinci bahar. Onun gibi bir şey. İkinci. <gülüyor> ikinci, <gülüyor> i̇kinci ilk, ilk şey diyeceğim de. Benim hiç al, şey yapmadım. Şey mi? Abi, i̇kinci böyle aşkla ilgili bir şey mi? Yani iki insan birbirine... Aslında evet Tutkuyla seviyor ve ikinci Onu birbirine gösteriyor Gösteriyor Bu İlk göstermesinden Bir şiddet oluyor ama Bir şiddet ama oluyor ikinci ama ikinci göstermesi Akan sular duruyor yani resmen Yer yerinden oynuyor evet. Böyle bir şey olabilir İkinci dalga daha şiddetli olur evet. İzin çaklığımıza gelmedi ya Global finansal sağlamlık raporunda gelişmekte olan Ülkeleri uyarmış IMF Çok güzel IMF dediniz değil mi? Buyurun efendim Aha bir tane daha, daha soruyorum Sorun. Son ama Nokta noktanın büyümesine engel olmamak için sattım. Sivilce mi? Maalesef. Ee, büyüyen Şöyle bir Şöyle düşün. Büyümesine engel olmamak için satılıyor. Yani ha. büyümesi iyi bir şey. İyi bir şey. Anladım. Bir şey demek ki büyüyorsa iyidir. Ve bu şimdi belli bir noktayı da geçecek değil mi? Büyüyüp evet Nereye kadar o zaman, o zaman. O zaman şöyle olabilir. Büyümesini engellememek için sat. mi olabilir mi? Maalesef. Köpeği mi? Yavru mu? Hayır. <gülüyor> Yavrusu satılır mı ya hiç? Tabii satılacağını. Yavrunun büyümesine engel olmamak için onu satıyorsun. Bankanın büyümü. Bankanın Ay, mi? başka bir şey olamaz ki ya. Evet. Evet. Kina. Son bir Son soru bir soru alalım. Sor. Hadi buyurun. Ben soruyorum. E, prensim dedi, nokta nokta oğlu çıktı. Oğlu mu çocuğu mu? <gülüyor> oğlu. Prensim dedi, nokta nokta oğlu çıktı. E, nokta nokta oğlu. E, hayvan? Süleyman olabilir, Süleyman olabilir mi? Maalesef. Süleyman, Süleyman oğlu, Süleyman oğlu. Evet. çıktı. Prensim deyip. <gülüyor> prensim dedi, nokta nokta oğlu çıktı. Derviş Zayimoğlu. <gülüyor> Maalesef. Biraz <daha gülüyor> Ne olabilir? Hangi oğullar var? Hangi oğullar Ne var? oğlu olabilir? Hmm. Evet. Nokta nokta şey oğlu var. nokta nokta çıktı değil değil mi? Yok. Erman Prensin Kurtoğlu var. nokta nokta oğlu çıktı. Erman Tor... Tor... Erman <gülüyor> Tor Erman Kurtoğlu var. Erman... Torlu bir tane başka ne var? <gülüyor> <gülüyor> İskelet <gülüyor> oğlu var. <gülüyor> <gülüyor> kozoğlu var. Şey var ee... Bak son şanslar süreniz doluyor. Biz iki kere daha tekrarlar mısınız soruyoruz? Prensim, Prensim dedi nokta nokta oğlu çıktı. Hayvan diyeceğim ama ha. ters olacak. Hayvan evet. oğlu. Yani çocuğu olsa ben de ne diyeceğimi biliyorum ama. Evet. Ne? maalesef manav olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> manav oldu çıktı. Hay Allah. Im. Bu Japonya'da prens olduğunu iddia edip manav olduğu ortaya çıkan Manav oğlu pardon manav oldu. Mesleksiz bir de. tabi canım. babasında hala harçlık oluyor Peki çok teşekkür ediyorum Bir son ama. bir tane daha vermezseniz. Hadi hadi. Ama Çabuk CHP nokta nokta gösterelim dedi. AKP'liler kabul etmedi. Ne olmuş olabilir ne Saygı yok. gösterelim olabilir. Maalesef değil. Yani olumsuz bir şey. Kimilerine göre olumsuz bir şey bu. OYP nokta nokta gösterelim dedi. AKP'liler kabul etti. Hoşgörü olabilir mi? Hoşgörü de değil. Bari. Ne göstermiş olabilirler? Ne göstermek isterim olabilirler? Ne göstermiş? Bilemedik. Etki göstermiş <gülüyor> olabilirler. Etki göstermek doğru. Yarın sabah buluşacağız modern sabahlar hoşça Hoşçakalın. Hoşça